Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin Nebiyyina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ama ba'd Allah'a hamd ettikten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Salat ve selam ettikten sonra İmam Muhammed İbni Abdülvahab Rahimahullah'ın Keşf-i Şubuhat isimli risalesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen dersimizde İmam Rahimahullah'ın onların şüpheleri arasında en büyüklerinden birisi en büyük şüphelerinden birisi diye adlandırdığı bir şüpheyi irade etmiş ve ardından buna Birkaç vecihten cevaplar vermiştik. O şüphenin cevaplarındaki vecihleri bugün bu vecihlere devam edeceğiz inşallah. <gülüyor> Zira şeyh kendisi de bu onların en büyük şüphelerinden biri dedikten ve buna iyice kulak kabartman gerektiğini söyledikten sonra hususen bu şüpheyle alakalı birden fazla yaklaşık 7-8 Ayrı vecihten cevaplar veriyor. Bunları okuyacağız. Kısaca bu şüpheyi ve önceki hafta geçen cevapları hatırlayalım. Bu onların büyük şüphelerinden biri olan bu şüphe şöyle söylemeleri. Diyorlar ki evvelkiler haklarında bu ayetlerin zikrettiğiniz ayetlerin indiği o müşrikler, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme karşı olan o müşrikler ahireti yalanlıyorlardı. Kur'an'ı yalanlıyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi tekzip ediyorlardı yani onlar sadece tevhidi kabul etmediklerinden dolayı sadece bu bahsettiğiniz şeylerden dolayı değil bütün bunların hepsini cem ettikleri için bütün bunları bir arada topladıkları için kafir oldular oysa bizler ahirete inanıyoruz Kur'an'a inanıyoruz Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik ediyoruz nasıl olur da onlar hakkında böyle kimseler hakkında valet olmuş ayetleri bize tatbik edersiniz Nasıl olur da bu ikisi arasında bir benzeşme olur? Şüphe bu. Buna verilen cevaplar arasında Müellif rahimehullah öncelikle ilim ehli arasında, alimler arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir konuda tek tekzip edip bir konuda tasdik eden kimsenin kafir olacağı ile alakalı bir görüş ayrılığı yoktur dedi. Yani bir kimsenin kafir olması için mürted olması için Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dininin tamamını yalanlamasına gerek yoktur. Alimler icma ile demişler ki her kim Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi dinin tamamında tasdik etse sonra ondan gelen bir konuyu, bir konuyu yalanlasa tekzip etse bu kimse bununla kafir olur. Yani kafir olmanın şartı dinin tamamının inkar edilmesi değildir. O zaman bunu biraz daha açıklamıştık. İkincisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeylerin tamamında onu tasdik edip bir iki şeyde onu yalanlayan kimsenin bile kafir olduğu kabul edildikten sonra mesela bir kimse Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dinini tamamını kabul etse tasdik etse ama bu dinden bir şeyin kabul etmesi dese ki evet ben İslam'ın şartlarının hepsini kabul ediyorum ancak zekatı kabul etmiyorum dese veya hacı kabul etmiyorum dese Sadece bunu kabul etmemeyle beraber bu kimse diğer bütün tasdik ettiği şeylere rağmen ilim ehlinin icmasıyla kafir olur dedik. Bunu muhalif de kabul ediyor, ikrar ediyor olacak. Ona denilir ki nasıl olur da onun getirdiği şeylerden birini yalanlayan kimse kafir olur ve tasdik ettiği kısımlara itibar edilmez. Onun getirdiği şeyler arasında en önemlisi olan tevhidi kabul etmeyen tevhide muhalefet eden tevhidin aslını bozan, onu temelinden yıkan kimse, diğer şeyleri kabul ediyor olmakla, ahirete inanıyorum ben, Kur'an'a inanıyorum ben, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme inanıyorum ben demekle kurtulabilirim. Zira tevhid onun getirdiklerinin arasında, en önemlisi. Üçüncü cevap olarak, müellif Rahimehullah sahabilerin, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının, beni hanife ile, hanife oğulları ile, savaştığını, onların kamlarını mallarını helal ettiğini, halbuki onların da şehadet getiren, namaz kılan, ezan okuyan, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken gelmiş, onun önünde Müslüman olmuş kimseler olduğundan söz etti. Bu Beni Hanife, Hanife oğullarının müseyleme, müseylemetül kezzabın kavmi olduğunu söyledik. Yani onlar da la ilahe illallah diyorlardı. Ezan okuyorlardı. Namaz kılıyorlardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken Medine'ye geldiler ve ona iman ettiler. Bunu açıkladılar. Buna rağmen sahabi onlarla savaştı ve onları tekfir etti. Onların kafir olduklarını beyan etti. Eğer muhalif bunlar ardından derse, diyor Şeyh Rahimeullah derse ki onlar müseylemeyi Nebi saydıkları için, müselle, müseylemeye peygamber dedikleri için sahabi onlarla böyle savaştı. O kimseye denilir ki işte böyle. Yani nasıl olur da nasıl olur da siz bir insanı müseyleme, bir, müseyleme gibi bir insanı kendisi de aslında bir insan olan bir beşer olan peygamber seviyesine çıkart, çıkartan kimsenin kafir olacağını söylüyorsunuz. Ve bunda herhangi bir tereddüt duymuyorsunuz. Bir kimse bir insanı peygamber seviyesine çıkarsa peygamber olmadığı halde peygamberlik hakkı olmadığı halde ona peygamberdir dese ve ona peygamberlik özelliklerini atfetse, onu peygamberlikle vasfetse, bu kimse bununla kafir olur diyorsunuz. Nasıl olur da, bu böyleyken, bir kimseyi, bir beşeri, bir mahluku, aciz bir insanı, alemlerin Rabbinin yerine koyan, semavatın ve arzının cabbarı olan Allah'ın yerine koyan kimse nasıl kâfir olmaz? Yani bu itiraz aslında onların lehlerine değil, aleyhlerine olur. Evet, onlar, sahabiler, Beni Hanife ile müseyrime peygamberdir dedikleri için savaştılar. Burada sizin lehinize olacak bir şey yok. Birakis aleyhinize olacak bir şey var. O da şudur. Onlar peygamber olmayan bir kimseye peygamberlik vasıfları verdikleri için kafir oldular icma ile. Öyleyse. Beşerden, mahluktan, insanlardan birisine yüce Allah'ın vasıflarından birini verse. Allah'a yap yapması gereken ibadetleri ona takdim etse. Yani onu alemlerin Rabbinin yerine koysa. Bu kimse kafir olmaya öbüründen... Daha layıktır. Dördüncü vecihte dedi ki Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anhu insanlardan bir topluluğu ve Müslüman olan bir topluluğu kendi etrafında arkadaşları olan bir topluluğu dini sahabelerden öğrenmiş. Sahabe zamanında yaşayan bir topluluğu onlar kelime-i şehadet getirdikleri halde ateş ile yakarak öldürdü. Ateş ile yakarak onları öldürdü. Bu mesele uzunca bir mesele kıssanın aslı sahihtedir onlar onlar arasından bir topluluk Ali radıyallahu anh'ın ilah olduğunu söylediler sen bizim ilahımızsın dediler Ali radıyallahu anh onlara mühlet verdi onlara nasihat etti onlara uyardı onlara tehdit etti bundan yine dönmediler ve sonunda çukur kazdırıp içini odunla doldurarak bunların hepsini yaktı yakarak öldürdü ve sahabeden hiç kimse Ali radıyallahu anh'ın bu kimseleri öldürmesine itiraz etmediler <gülüyor> Onların ölümü hak ediyor olmalarına itiraz etmediler. Buna, bunu serdettikten sonra arz ettikten sonra diyor ki müellif rahimeullah yani sahabelerin Müslümanları kelimeye şehadet getirenleri tekfir mi ettiğini söylüyorsunuz yoksa? Evet bakın sahabeler bunları tekfir ettiler ve bunlarla savaşlar öldürdüler. Yoksa sahabeler Müslümanları tekfir eden kimseler miydi? Şehadet getiren kimseleri namaz ehlini kıble ehlini tekfir mi ediyorlardı? Böyle mi diyeceksiniz? Yoksa şöyle mi diyeceksiniz? Evet bir kimse Ali radıyallahu an hakkında böyle itikat beslerse o kafir olur ama Abdülkadir Geylan hakkında beslerse kafir olmaz. Yoksa böyle mi diyeceksiniz? Başka bir seçenek var mı? Yok. Ya diyeceksiniz ki Evet sahabeler Ali radıyallahu an ve onun etrafında sahabeler Beni Hanife ile savaşlarında da Bu şekilde Bunları yakmalarında öldürmelerinde de Müslümanları La ilahe illallah diyen Müslümanları Namaz ehlini Tekfir ettiler. Onların kanlarını, mallarını helal ettiler. Böyle mi diyeceksiniz? Yoksa şöyle mi diyeceksiniz? Evet, onlar bunu yaparken haklılardı. Yani sahabe, onları öldürürken, onları yakarken isabet etmişlerdi. Zira bu kimselerin işlediği cürüm, Ali radiyallahu anh hakkında böyle itikat beslemekti. Bu küfürdür. Ama bu itikat, başkası hakkında beslenince küfür olmaz. Abdülkadir Geylani hakkında bu itikadı beslesek, bu küfür olmaz. Yoksa böyle mi diyeceksiniz? Bunlar Önceki desteşeyhin serdettiği cevaplardı O büyük şüpheler arasında en büyük şüphelerden birisi Diye adlandırdığı şüpheye Bugün kaldığımız yerden devam edelim Ve yuqalu eyzan Yine denilir ki Bu kimseye cevap denilir ki Benu ubeydin İlkaddâh Bu ubeydel kaddâh oğulları Ubeydiler Ubeydi devleti ''Ellezine melekul magribe ve misra fi benil Abbas'' Abbasiler zamanında Mısır'a ve magribe yani Fas'a, Kuzey Afrika'ya oraya hakim olan malik oraya hakim olan bu Ubeydiler Ubeydül Kaddahın çocukları bu kimseler tarih kitaplarında kendilerinden bu devletlerinden Fatimiler diye bahsedilir. Ubeydiler çok Türkiye'de fazla bilinmez. Bunlar da kendilerinden Fatimiler diye bahsedilir. Onlar da kendilerini Fatimi diye adlandırıyorlardı. Fatıma radıyallahu anha'ya nispetle kendilerinin on, onun çocukları olduğunu söyleyerek yalan ile ve bühtan ile. Bu nispetleri sahibi nispet değil. Bile ki onlar Fatimiler değil, Ubeydilerdir. Bunlar batını kimseler idiler. Şiilik, Rafizilik izhar ediyorlardı. Hakikatte batıni ve hakikatte alemlerin söyledikleri şeklinde bunlar zındık idiler. Ve İslam topraklarına, Abbasiler zamanında 200 yıl kadar büyük bir zaman Mısır'a ve Maghrib'e hakim oldular. Ubeydi'liler, şimdi İslam tarih kitaplarında kurulmuş İslam devletleri arasında Fatımiler ismine geçiyor. Bunlar İslam devleti falan değildir. İsimleri de Fatımiler değildir, Ubeydi'lilerdir. Bunlar batıni, kafir ve zındık bir devlettirler. Şimdi o açıklanacak. İşte bu Ubeydi'ler hakkında kulluhum yeşhedûne en la ilahe illallah. Onların hepsi la ilahe illallah'a şehadet ediyorlardı. Toprakları İslam toprakları gibi yani. La ilahe illallah'a da şehadet ediyorlar. Topraklarında müftüler var. Kendileri tayin etmişler. İslam kadıları var. Kendileri tayin etmişler. Yani ezanlar okunuyor, namazlar kılınıyor camilerde. Ve bunun başındaki adam kendisini İslam devletinin yöneticisi olarak takdim ediyor. O enne Muhammeden Rasulullah. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem'in Allah'ın Resulü olduğuna da şahitlik ediyorlardı. Ve yeddeûne i̇slam ve İslam olduklarını, Müslüman olduklarını iddia ediyorlardı. Ve yusallûne l vel cema'a Cuma namazlarını ve cemaat namazlarını ikame ediyorlardı. Bu Ubeydiler. Böyleyken felemme azharu muhalefete Şeria, Şeriata açıkça muhalefet ettikleri zaman şeriata olan muhalefetlerini Açıkça ortaya koydukları zaman fi eşya dûne mâ nehnu fîhî Şu anda bizim sadedinde olduğumuz konuların çok çok altında bazı meselelerde. Şu anda sadedinde olduğumuz konular ne? Tevhid ve şirk konuları. Tevhid konuları. Yani şu anda bizim konuştuğumuz bu meselelerin altında bazı meselelerde şeriata muhalefet ettiklerinde, bunu ortaya koyduklarında, izah ettiklerinde Eccmâ'al ulemâ'u alâ kufrihim Alimler onların kafir olduklarında icma ettiler. Ve onlarla savaşmak konusunda icma ettiler. Müslümandılar bunlar. İslam iddia ediyorlardı. Kelime-i şehadet getiriyorlardı. Namazları ikame ediyorlardı. Hatta söylediğim gibi yani kadılar tayin ediyorlardı. Böyle başka kendi koydukları yasalar falan da yoktu. Kadılar tayin ediyorlardı. Müftüler tayin ediyorlardı. Ancak şeriata muhalif öyle şeyler izah ettiler ki bu izah ettikleri şeyler de bizim şu anda tadinde olduğumuz konunun altında meseleler. Mesela bunlar dediler ki bir adam aynı anda iki kız kardeşi evlenebilir. iki kız kardeşi aynı anda cem edebilir, nikahlayabilir dediler. Bu tevhidle alakalı bir mesele değil değil mi? Belki iştihatle alakalı bir mesele bile olabileceği onlar tarafından söyleniyordur. Bunun gibi şeyler. Bundan dolayı alimler onların... Yani bu meseleden dolayı değil. Bu şekilde şeriata muhalif şeyler ortaya koydukları için alimler onların kafir olduklarında ve onlarla savaşma hususunda icma ettiler. Ve şuna da icma ettiler. O anne biladhum biladu harbin. Onların toprakları darül İslam değil, darül Harb'dir diye. Küfür toprağıdır, kafir toprağıdır diye. Bahsettiğimiz yerler Mısır, Maghrib, İslam toprakları aslında. Müslümanların mescitleri var. Ve onlardan önce Müslümanların elinde olan topraklardı. Ve alimler dediler ki bu ülkeler şu anda madem ki bunların elindedir bu obeydillerin elindedir bu ülkeler İslam toprağı değil, harp toprağıdır. Darul harptür, küfür toprağıdır dediler. Ve gazahumul muslimun. Ve Müslümanlar da onlara gaza ettiler onlara karşı. Gazveler yaptılar, onlarla savaştılar, mukatele ettiler. Hatta hatta istenkazu ma bi min muslimin. Onların ellerindeki İslam topraklarının ellerinden alıncaya kadar. Bu toprakları aslında Müslümanlara ait olan bu İslam topraklarını Mısır'ı, Magrib'i onların elinden alıncaya kadar Müslümanlar onlarla savaş ettiler, harp ettiler. Fatimiler. Abbasi halife Abbasiler zamanında Mısır'a ve Magrib'e hakim oldular 200 sene kadar. Ve o zamanki alimlerin Kitaplarında Bunlarla alakalı çok fazla meseleler var Bu adamlarla alakalı müstakil kitaplar telif etmişler Bunların kafir olduklarında Bunlarla savaşma hususunda Topraklarının ellerinden alınması Ve Müslümanlara iade edilmesi noktasında ittifak etmişler Yani şunu anlıyoruz ki Bir kimsenin Tekfir edilmesi için kafir sayılması için, İslam milletinden çıkması için, ahireti de inkar etmesi, Kur'an'ı da inkar etmesi, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı da inkar etmesi, dinin tamamını inkar etmesine gerek hacet yoktur. Bütün bunları kabul ediyor bile olsa. Bunları izhar ediyor, ortaya koyuyor bile olsa. Açıktan kelime-i şehadet getiriyor, namaz kılıyor, işte cemaatleri ikam ediyor, cuma ikame ediyor bile olsa, eğer onun küfrünü icabet ettirici bir söz ve bir amel, fiil içinde bulunmuşsa, bu kimse Sadece irtikap ettiği bu şeyle kâfir olabilir. Neden şaşırıyorsunuz ki? Neden kendinizin müşriklerden ayrı olduğunu söylüyorsunuz ki? Diyorlardı ya onlar kaderi de inkar ediyorlar. Ahireti de inkar ediyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'anı tekzip ediyorlar. Bu yüzden kâfir oldular. Biz bunların hepsini kabul ediyoruz. Nasıl kafir olun? Diyordunuz ya. Neden şaşırıyorsunuz ki? Bunun örnekleri çok. İşte ubeydiler, işte o zamanki alimler. Ehl-i sünnet alimleri bunların kafir olduğunda, müşrik olduğunda ittifak ettiler. Ve onlarla harp ettiler ellerindeki İslam topraklarını kurtarıncaya kadar. Ve, eydan. Ve denilir ki yine altıncı cevap اِذَا كَانَ الْاَوَّلُونَ Eğer o evvelki müşrikler o evvelki müşrikler lem يَكْفُرُوا اِلَّا لِأَنَّهُمْ جَمَعُوا بَيْنَ şirki و تكذيب الرسل والقران وانكار البعث E yak dersiniz ki Bu evvelki müşrikler şirk şirk ile beraber Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi tekzip etmeyi de Kur'an'ı yalanlamayı da Öldükten sonra dirilişi inkar etmeyi de ve bunlar dışında başka diğer küfürleri de hepsini bir arada irtekabet ettikleri için kafir oldular. Eğer derseniz ki önceki önceki müşrikler o öncekiler şirk ile beraber evet şirk koşuyorlardı. Şirk ile beraber Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi tekzip ettikleri Kur'an'ı yalanmadıkları öldükten sonraki dirilişi inkar ettikleri ve bunlar dışındaki başa küfürlerin hepsini bir arada cem ettikleri topladıkları için kafir oldular denirse <gülüyor> denilir ki Fema ma'nel bab şu babın ne anlamı var? Şu bab ne anlama gelir? Bab dediğimiz kitapların içindeki müstakil bölümler, fasıllar. Fıkıh kitaplarında değil mi? Bablar, fasıllar var. Namazla alakalı, oruçla alakalı, zekatla alakalı bablar var. Diyor ki eğer eğer böyleyse, eğer insan sadece bunların hepsini topluca yaptıktan sonra kafir olacaksa, fıkıh kitaplarındaki şu babın anlamı nedir? ki zikrehu'l fi her mezhepten alimlerin kitaplarında zikrettikleri şu babın anlamıdır her mezhepten bütün mezheplerin fıkıh kitaplarında küçük muhtasarlarında belki olmasa bile büyük fıkıh kitaplarında mutlaka mürtetle alakalı mürtedin hükmüyle alakalı bir bab açılmış babu hukmil mürted. Mürtedin hükmüyle alakalı bir bab mürtet nedir mürtet kimdir müslüman olduktan sonra Kendisini İslam'a sokacak şeyleri yerine getirdikten sonra, Müslümanlıktan sonra küfrünü icabet ettirecek bir söz veya fiili icra edip de İslam'dan çıkan kimseye denilir mürtet diye. Yani insan yaptığı bir amelden dolayı ne olabilir mürtet? Olabilir. Söylediği bir sözden dolayı mürtet? Olabilir. Ve bu, bu mesele mürtedin hükmüyle alakalı batlarda her mezhepten, alimlerin kitaplarında açıkça yazdığı bir mesele eğer insan sadece küfrün tamamını cem ettiği, et, ettikten sonra kafir sayılıyor olsaydı, bu şunu diyen ki mürted olur, bunu yapan kafir olur, böyle söyleyen mürtet olur diye, alimlerin onlarca madde olarak sıraladıkları bu, mürtedin hükmü meselesinin ne anlamı olurdu? Bâ bu hukm-ül bu kitapların hepsinde mürtedin hükmüyle alakalı bir bap var. Bu babın ne anlamı vardır? Mürted kimdir? وَهُوَ الْمُسْلِمُ الَّذ۪ي يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ İslamından sonra Müslüman olduktan İslam'a girdikten sonra kafir olan kişi demektir mürtet Böyle bir bab açtılar. Fümme zekarû eşyâe Sonra bu babın altında pek çok şey zikrettiler. Kişi böyle yaparsa kafir olur. Böyle yaparsa kafir olur. Böyle yaparsa kafir olur. Şöyle söylerse kafir olur. Bunu söylerse kafir olur. Bunlarla alakalı bir sürü şey saydılar. Yani o alimlerin Saydıkları bu şeyleri yapan Böyle yapan kafir olur dedikleri adam Böyle yaptıktan sonra hemen arkasından Otomatik olarak dinin diğer bütün her şeyini de inkar mı ediyor? Hayır böyle değil O kendisini kafir Edecek sözü söyledikten sonra E madem bunu söyledim arkasından madem ben Öyleyse Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı Öldükten sonra dirilişi hepsini inkar mı edeyim diyor Hayır değil Bütün bunları da kabul ediyor, ikrar ediyor, iman ediyor Olduğu halde Ağzından çıkan bir sözle Yaptığı bir, bir amelle, bir fiille ne olabilir? İnsan mürtet olabilir. İşte bu âlimlerin hepsinin icmasıyla. Zira buna icma etmeseler bu babları ne yapmazlardı? Kitaplarında hepsi birer zikretmezlerdi. Fümme zekeru eşya yaratan. Sonra bu babın altında bir sürü şey zikrettiler. Kullu nev'in minha yukeffiru. Bu zikrettiği şeylerden her birisi ne yapar? İnsanı kafir yapar. İnsanı kafir yapar, insanı küfre sokar ve insanın kanını ve malını helal eder yani bu müslümandı müslümandı kanı ve malı muhteremdi masumdu kutsaldı ama bu alimler bu babalarda öyle sözler zikrettiler ki öyle ameller zikrettiler ve dediler ki kim bunlardan birisini söylerse veya bunlardan birisini yaparsa bu kimse kanı malı yani kutsal iken mukaddes iken Kanı malı helal bir, kafir mürtet olur dediler. Hatta innahum zekero esya yesiira. Hatta bu vaflarda öyle basit şeyler zikrettiler ki, öyle basit gibi görünen şeyler zikrettiler ki, esya yesiira imdemen fa'ala Bu işleri yapan kimseler indinde. Bu sözü söyleyen kimse indinde. Şöyle bir şart yok. Küfür sözü söyleyen kimsenin kafir olması için kafir olmayı kastetmesine gerek yok. Küfür fiili yapan kimsenin kafir olması için kafir olmayı kastetmesine gerek yok. Hayır ben bunu yaptım ama niyetin kafir olmak değildi dese bunun bir anlamı yok. Öyleyse Müslüman olan kimse bu riddet sözlerini, riddet amellerini işlerken yaparken bu sözler, bu ameller belki onun indinde nedir? Çok küçük şeylerdir. Bunlara belki hiç önemsemeden bunları yapar. Bunları söyler. Ve buna rağmen kendi indinde söylerken gözüne çok küçük gibi görünen bu sözler bile işte alimlerin zikrettiği bu kitaplarda saydıkları bu maddelere göre kişiyi kafir yapar, mürtet yapar, kanını malını helal yapar İslam milletinden çıkartır. Bak bu adam Kur'an'ı da tekzip etmiyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de yalanlamıyordu. ahireti de yalan, iman esaslarının tamamına da iman ediyordu. Belki Kur'an'ın tamamına da iman ediyordu. Ama ağzından çıkan bir sözle yaptığı bir amelle bu söz ve bu amel onun küçük bir şey bile olsa bunlarla küfrü kastetmese bile ne olur? Mürtet olur dinden çıkar dediler alimler bu kitaplarında. Mesela misle kelimetin yedkurha bilisanihi dune kalbi Mesela adam diliyle zikrettiği kalbiyle itikad etmediği halde kalbiyle şey yapmadığı halde diliyle zikrettiği bir kelimeden dolayı bile kafir olur dediler. Ve buna bir sürü örnek verdiler. اَوْ كَلِمَةٍ يَذْكُرُهَا عَلَى وَجْهِ الْمَزْحِ وَالْلَعِبِ Veya mizah ve oyun olarak burada mezc yazıyor galiba sizde de mezc o doğru değil mezh veya mizah mizah oyun, eğlence, gülme böyle fıkra olsun diye böyle gülelim diye söyledikleri basit kelimeleri bile ne yaptı alimler? Bu mürtedin hükmü ile alakalı meselelerin ardında derdi ettiler. Burada, burada serd ettiler. Burada irad ettiler. Yani bir kimse dediler. Kendi indinde bu kadar basit olan bir sözü bile söylese kafir olabilir. Mizahla, oyunla, eğlenceyle bir sözü söylese kafir olabilir. Ve bununla kalbiyle itikad etmesine de gerek yoktur. Kalbiyle bunu kastetmesine de gerek yoktur. Kafir olmayı kastetmesine de gerek yoktur. Bu mesele sadece bizim dillendirdiğimiz bir şey değil yani. Mezheplerde de böyle. Hatta bizim memleketimizde cari olan Hanefi mezhebinde de böyle. Hatta ülkemizdeki cari olan Hanefi mezhebi bu konuda en fazla işi şey yapanlar. Küfürü, riddeti en fazla geniş kapsamlı tutanlar. Öyle sözler, öyle ameller zikrediyorlar ki bu babın altında. Biz bile du du duyduğumuz zaman, gördüğümüz zaman şaşırıyoruz. Yani Hanefi uleması bizim bile şaşırdığımız şekilde bazı sözleri söyleyen kimselerin mürtet olacağını. Bazı fiilleri yapanın mürted olup dinden çıkacağını söylüyorlar ve arkasından ekleyip diyorlar ki böyle yapan kimse kalbiyle buna itikaz etmesine gerek yoktur. Kalbiyle bu sözü söyledikten sonra kalbiyle kafir olmayı kastetmesine gerek yoktur. İbn-i Hanefilerin büyük alimlerinden bir tanesi İbn-i Nucey'm <gülüyor> diye bir Hanefi kitabı var muhtasar. Onun şerhinde demiş ki مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ Kim bir küfür sözü söylerse هَازِ لَنْ اَوْ Bunu isterse oyun olarak söylesin, isterse hafife olarak, eğlence olarak söylesin. Küfür kelimesi söylerse كَفَرَ indel الْجَمِيعِ Herkese göre diyor. Herkes indinde bu kimse kafir olur. Yani bu ne? İhtilafın olmadığı bir konu. وَلَا عِبْرَةَ بِعْتِقَادِهِ bu küfür kelimesini söyleyen kimsenin... ...itikadına da itibar edilmez. İtikadına itibar edilmez. Yani ben küfür kastediyordum... ...ben bunu böyle kastediyorum... ...buna itikad ettim. Yok sen o, söz, o sözü söyledin ya küfür sözünü. Bu sözü söylemeyi kastederek söyledin ya... ...bu yeterlidir. İtikadının da ne olduğu önemli değildir. Şöyle de diyebiliriz değil mi? Onun itikadının ne olduğu şöyle de önemli değildir. Yani o din esaslarının... ...itikadının esaslarının tamamına da itikad ediyor olsa... ...bu sözü söylediği zaman... Yine de ne olmaz? Bu inandıkları bütün şey itikad esasları bu kimsenin kafir olmasına, dinden çıkmasına mani olmaz. Ve yuqalu Ve yine denilir ki: Ellezine qala Allah fihim Allah azze ve celle'nin kendileri hakkında şöyle buyurduğu kimseler. Yahlifuna billahi ma kalu. Söylemedikleri hiç söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar söylemediklerine dair Allah'a yemin vallahi biz söylemedik vallahi bunu demedik diyorlar. Yahlifuna billahi ma qalu. Vele kad qalu kelimete'l kufri. Hayır. Bilakis onlar bu küfür sözünü söylediler. Söylemediklerine dair yemin ediyorlar ama bu küfür sözünü söylediler. O keferu ba'de islamihim ve İslam Müslüman olduktan sonra kafir oldular. Allah subhanahu wa taala bir topluluktan bahsediyor. Bazı kimselerden bahsediyorum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetler tenzil olurken onun zamanında bir söz söylemişler. Çok açık bu ayetin siyakından zahirden anladığımız. Bir söz söylemişler. Ve bu söz sebebiyle kafir olmuşlar. Sadece söyledikleri bu söz sebebiyle. Ve neyden sonra kafir olmuşlar? İslamlarından, İslamlarından sonra, Müslüman olduktan sonra Müslüman olmuşlar. İslam'a girmişler ve bir, bir kelime söylemişler. Ağızlarıyla bir söz söylemişler. Allah diyor ki evet Onlar bu sözü söylediler Ve bu söz ile Müslüman olduktan sonra kafir oldular <gülüyor> Diyor ki İmam Rahimahullah Allah'ın Onları tekfir ettiğini duymaz mısın Bu ayeti kerimede Allah'ın onları tekfir ettiğini duymadın mı Neyle tekfir etti Bir kelimenin. Neyle tekfir etti Bir kelimeden dolayı Bir kelime ile söyledikleri bir söz ile yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kelimete'l kufri küfür kelimesini söylediler. Bunu söylemedik diye Allah'a yemin dediler. Hayır bunu söylediler. Ve bu, ve bunu söyledikten söyledikten sonra Müslüman olduktan sonra iyi İslam'dan sonra kafir oldular. Diyor ki İmam rahimehullah. Allah'ın onları bir kelimeden dolayı tekfir ettiğini duymadın mı? Ma kaunuhi fi zaman fi sallallahu aleyhi ve Halbuki onlar neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaydılar. Ve yucahidûne ma'hu. Onunla beraber cihada gidiyorlardı. Ve yusallûne ma'hu. Ya Onunla beraber namaz kılıyorlardı. Ve yuzekkûne ve yahuccûne. Ve zekat veriyorlardı. Hacca gidiyorlardı. Ve yuvahidûne. Ve ne yapıyorlardı? Tevhid ediyorlardı. Allah'ı tevhid ediyorlardı. Öyle ya İslam'a neyle girdiler? Allah'ı tevhid ederek girdiler. La ilahe illallah dediler. Ve onlar şimdikiler gibi de değildi. Ne söyledikleri bilmeyen insanlar da değildiler. Bunu söylediler ve Allah'ı tevhid ettiler. Bütün bunlara rağmen Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olmalarına rağmen onun yanında tevhid edip İslam'a girmelerine rağmen onunla namaz kılmalarına, hacca gitmelerine, cihad etmelerine rağmen Allah onları söyledikleri bir kelimeden dolayı tekfir etti. Ne diyeceksiniz şimdi? Onların kafir olması için Kur'an'ın hepsinde yalanlamaları, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tekzip etmeleri, ahireti de inkar etmeleri, bunların hepsini bir arada yapmalarına gerek mi vardı? Hayır. İşte bir kelimeden dolayı Allah onları tekfir etti. وَكَذَلِكَ Aynı şekilde. اَلَّذ۪ينَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى ف۪يهِمْ Allah subhanahu ve teala'nın kendileri hakkında şöyle buyurduğu kimseler de. قُل de ki Ebillahi ve ayatihi ve De ki Allah'la onun ayetleriyle onun resulüyle mi alay ediyordunuz? Allah'la onun ayetleriyle onun peygamberiyle mi dalga geçiyordunuz? Bunlarla mı mizah yapıyordunuz? La ta'tadiru özür dilemeyin, özür beyan etmeyin, mazeret ortaya koymayın. Kad kefertum ba'de imanikum. Ne ne oldu? imanınızdan sonra kafir oldunuz. Ne ile kafir oldular? Söyledikleri ağızlarından çıkan bir kelimeden dolayı. Allah'la Resulü'yle onun ayetleriyle alay ettiklerinden dolayı. Halbuki onu da sarahaten yapmadılar. Sarahaten açıkça Allah'la açıkça Allah'ın Resulü'yle alay etmediler. Şimdi yapıldığı gibi. Onlara hakaret etmediler. Onları küçük küçük açıkça Onları dillendirerek böyle söylemediler. Rivayetler, rivayetlerde geldiği şekilde biliyoruz ki ne dediler? Sahabeleri kastederek ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi de kastederek ama tasrih etmeden açıkça bakın şu peygambere demeden. Ne dediler? Bakın şu kurallarımıza, şu Kur'an okuyucularımıza şu hocalara, şu alimlere, şu dindarlara bunlar işte karınları en büyük olanlardır, dilleri en yalancı olanlardır, düşmanla karşılaştıkları zaman en korkak olanlarımızdır dediler. Yani açıkça Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber yalancıdır, peygamber çok yemek yiyor, peygamber düşmandan çok korkuyor falan. Böyle bir şey de söylemediler açıkça. Bu sözü söylediler. Sonra sahabeler onların bu sözü söylediğini duydu sahabelerden birkaç kişi. Sonra dediler ki hayır yalan söylüyorsun. Aksine sen münafık bir kimsesin. Dedi ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem haber vermeye gitti. Allah Subhanahu wa teala vahyi onun peygamber aleyhisselama ulaşmasından önce indirdi ve bu ayetlerindiler. Kul ebillahi ve resulü ve ayatihi kuntum testehziun. De ki Allah'la onun ayetleriyle onun peygamberiyle mi alay ediyorsunuz? La ta'tadiru kad kefertum ba'de imanikum. İmanınızdan sonra kafir oldunuz. Özür mü özür dilemeyin. Niye özür dilemeyin diyor burada Allah? Çünkü ne yaptılar? Sahabi anlatıyor. Anlatan sahabe Abdullah İbn Ömer radıyallahu an. Diyor ki sanki adamlar gözümün önünde Sanki şu anda gözümün önünde canlanıyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin devesinin yol, yularından ipinden tutunmuş. Bunu söyleyen adam. İpten tutunmuş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin devesi hareket halinde Adamın ayakları bizleri yerlere çarpıyor sürüne sürüne gidiyor böyle. Biz sadece oyun oynuyorduk sadece eğleniyorduk diyor adam adam özür beyan ediyor. Oyun oynuyorduk eğleniyorduk yani bir kastımız yok. Alay etme. Allah'ı, onun Resulü'nün ayetlerini küçük düşürmek, bunu kastetmedik. Yolculuk geçsin diye, hani yolcu boş laf eder ya, vakit geçsin diye, biz de öyle laflara diyorduk. Diye özür beyan ediyordu. Sahabe anlatıyor diyor ki, bu gözümün önünde sanki. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara diyordu ki sadece cevap olarak, ebillahi ve rasulihi ve ayatihi kuntum teslehzim Allah'la, Resulullah'la ve onun ayetleriyle mi alay ediyordunuz? Sadece bunu söylüyor, başka bir şey demiyor. <gülüyor> özür dilemeyin imanınızdan sonra kafir oldunuz şimdi bu ayeti biliyoruz değil mi? bu kıssayı biliyoruz bunlar neyle kafir oldular imanlarından sonra? peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemi tekzip ederek mi her meselede? kuranın tamamını tekzip ettikleri için mi? ahireti inkar ettikleri için mi? ya da bütün bu küfrün hepsini bir arada cem ettikleri topladıkları için mi? hayır ağızlar ağızlarından mizah yollu mizah yollu eğlenmek için Çıkan bir sözden dolayı. Diyor ki İmam Rahimahullah. فَهَاُولَا <gülüyor> اِلَّذ۪ينَ سَرَّحَ اللّٰهُ işte Allah subhanahu ve teala'nın açıkça اَنَّهُمْ كَفَرُوا بَعْدَ ا۪يمَانِهِمْ İmanlarından sonra kafir olduklarını beyan ettiği bu kimseler var ya. Ayet Gayet açık değil mi? Gayet açık. İmanınızdan sonra kafir oldunuz. İşte diyor ki İmam Rahimahullah. Allah'ın İmanlarından sonra da kafir olduklarını açıkça beyan ettiği bu adamlar var ya. Wahum ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam'e fi gaziyeti Tebuk. Bu sözü nerede söylediler biliyor musunuz? Tebuk gazvesinde. Yani Allah'ın Resulü ile beraber bunlar cihada çıktılar, gazvedeler ya, harpte savaştalar yani. Ve Tebuk gazvesi biliyorsunuz. Tebuk gazvesi çok zorlu bir gazveydi. Değil mi? Tebuk seferi için ne deniyordu? Zorluk seferi, zorluk ordusu. Yaz günü sıcağın altında sahabelerden bazıları bu gazveden geri kaldılar. Gazvedeki meşakkas sıcak çok olduğu için yani. Tebuk gazvesinde bu adamlar ne? Aleyhisselam ile beraber çıktılar ve orada bu sözü söylediler. Kalu kelimeten. Bir kelime söylediler. Zekerû ennehum kalûha ala vejhil mezhî ve bu sözü mizah yoluyla söylediklerini beyan ettikleri halde. Yani bu sözün hakikatini kastetmiyoruz biz. Hakik için bir şey kastet, sadece mizah yapıyorduk yani. Eğlenmek için. Günelim oynayalım diye. Vakit geçsin diye. Zaten yol uzun Tebuk Tebuk seferi. Yani Bizans'a yapılıyor sefer. Medine'den Tebuk. Bizans'a yapılıyor sefer. Tebuk yol uzun. Yaz günü sıcak. E, vakit geçsin diye böyle. Çene çalarken söyledik. Bundan dolayı Allah Subhanahu ve teala onların imanlarından sonra kafir, kafir olduklarını beyan etti. Diyor ki İmam Rahimahullah Feteemmel hadihi şüphe. Bu şüpheyi yani iki derstir cevaplarını anlattığımız bu şüpheyi çok iyi teemmül et. Çok iyi düşün. Neydi şüphe? Onlar evvelkiler bütün bu küfürün hepsini topladıkları için kafir oldular. Küfrün her bir çeşidini aynı anda yapıyorlardı. Yani ahireti de inkar ediyorlardı, peygamberi de inkar ediyorlardı, Kur'an'ı da inkar ediyorlardı. E bundan dolayı kafir oldular. Bu şüpheyi iyi düşün. وَهِيَّ قَوْلُهُمْ Bu şüphe onların sözüdür. Onların şu sözüdür. el muslimine". Müslümanları tekfir ediyorsunuz. اُنَاسَن Ki onlar öyle Müslümanlar ki, öyle insanlar ki en la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik eden ve, ve, yasumune, ve namaz kılan oruç tutan onların şüpheleri tam bu kelimelerle değildi ama onun, şüphenin varmak istediği yer burası çünkü şüphenin sahibi ne diyor müşrikler bütün bu küfürün hepsini işledikleri için müşrik oldular oysa biz Allah'a inanıyoruz kitaba inanıyoruz Resul'e inanıyoruz tasdik ediyoruz ikrar ediyoruz Öldükten sonra dirilişe iman ediyoruz. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz. Yani nasıl onlarla bir olabiliriz? Böyle söylediler. Yani sözlerin anlamı şu. Yani siz kelime-i şehadet getiren, namaz kılan, oruç tutan bir kimseyi nasıl tekfir edebilirsiniz? Veya kelime-i şehadet getiren, oruç tutan, namaz kılan bir kimse ne halt ederse etsin nasıl kafir olur? Söyledikleri şey aslında bu. Ne yaparsa yapsın bu adam, az bir daha kafir olmaz. ki şehadet getiriyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor... Bu adam ne yaparsa yapsın bundan sonra kafir olmaz. Onların bu şüphelerini iyi düşün. <gülüyor> sonra onlara verdiğimiz bu cevapları da iyi düşün. Bu şüphenin cevabını da iyi düşün. İyi teammül et. Üzerle, üzerinde biraz dur düşün kafa yor. Biz şimdi burada böyle ihtisaren geçiyoruz ama bunların üzerinde düşünmek lazım. Bakmak lazım. Gerçekten böyle şimdi söylerken meseleyi Muhalife, muhalifimize karşı takrir ederken evet çok net gibi görünüyor. Ama kendi dünyamızda kendi içimizde bile bazen kendi yakın çevremizde tanıdığımız insanlarla alakalı bazen gözümüzü bağlayan, elimizi ağzımızı kapatan biz farkında olmasak da dillendirmesek de bu şüphe oluyor. Açıkça küfür sözler söyleyen, açıkça küfür şeyler işleyen, hatta dinin bazı yerlerini açıkça inkar eden bazı tanıdıklarımız var mesela. Dinin bazı yerlerini açıkça ki yok yok yok ben bunu kabullenemem. Böyle şey mi olur? Diyen bazı kimselere bile tanıyoruz biliyoruz. Adamlar onların iyiliklerinden, insanlarından kelime-i getirmelerinden dolayı bu söz onları dinden çıkartmaz sanki gibi geliyor bize. Yani kelime-i şadet getiriyor olmaları, namaz kılıyor olmaları onların kafir olmalarının önünde bir engeldir gibi. Bize bile böyle geliyor dillendirmesek bile. Tereddüt ediyoruz ya adam tamam böyle diyor ama bu şüpheyi iyi düşün ve buna verilecek cevabı da iyi düşün. Fe innehu zira bu var ya min enfe'i mâ fî hâdihil bu kağıtlar arasında şu sayfalar arasında inşallah belki en faydalı olan şeydir. Senin en fazla faydalanacağın istifade edeceğin şey bu kağıtlar arasında belki bu meseledir. Evet böyle olmalı ki şeyh ne yaptı burada bunun cevabında? Sözü bu muhtasar olmasına rağmen Risale ve diğer şüphelere muhtasar cevaplar vermesine rağmen 7-8 ayrı vecihten cevap verdi. Bu Risale'de de böyle. Şeyhin imamın diğer Risale'lerinde de birçok yerde de böyle. Ve ondan sonuna gelen davet imamları da bu mesele etrafında çok durmuşlar. Çünkü bu, bu, bu, bu cidden insanı böyle duraklatan bir şüphe. İnsanı duraklatan bir şüphe. Şehadet getirmiş, namaz kılmış. Yani şimdi hepimizin ağzında var değil mi? Belki söz hak söz. Ehl-i kıbleyi tekfir etmek Namaz ehlini tekfir etmek La ilahe illallah ehli La ilahe illallah diyen insan tekfir etmek Bunlar ne bunlar mümkün değildir aslında Bak teoride kabul ediyoruz Adam ehli kıble yani namaz kılıyor La ilahe illallah diyor Evet diyor Diğer iman esaslarını kabul ediyor Bu adam dese ki ben Kur'an'ın şu ayetini inkar ed ediyorum S Sadece şu ayeti inkar ediyorum Kimse ihtilaf eder mi bu adamın Kafir da Etmez Tekfir edileceğini ihtilaf eder mi etmez Kimse orada der mi? Evet bu adam bu ayeti inkar etse bile ehli kıbledir. La ilahe illallah diyor. Bunu tekstir edemeyiz. Kimse böyle der mi? Demez. Bu ittifak edilen bir şey. Teorik olarak da zihinlerimizde ol olan bir şey. Ama bazen öyle anlar oluyor ki, subhanallah. Yani açıkça küfür sözler söyleyen, yani şüpheyle, teville falan değil. Açıkça inkar eden, kabullenmediğini söyleyen kabullenemeyeceğini söyleyen insanları bile gördüğümüz zaman diyoruz ki yok yok bu adam yine namaz ehli. La ilahe illallah ehli. Nasıl kafir olacak? Bu önemli. Bu cevabı iyi düşün. Bu şüpheyi de iyi düşün. Zira bu sayfalar arasında belki en faydalı şey bu şüphe bu, bu şüphenin cevabında zikredilen bu ve Devam ediyor şey. Ve mineddelil ala zelike eydan. Bunun delillerinden bir tanesi de şudur. Bu şüpheye verecek cevaplardan bir tanesi de şudur. Ma hakallahu azze ve celle. Allah azze ve celle'nin anlattığı, aktardığı şekliyle. An beni İsrail, Yahudilerin, İsrail Yahudilerin, Yahudiler, İsrail yaptıkları bir şey aktardı Allah bize. Ma İslamim. Onlar Müslüman olmalarına rağmen. Musa ile beraber Mısır'dan çıktılar ne olarak Musaya? İman etmiş Müslümanlar olarak. Wa ilmiim. Ve ilimlerine rağmen Musa'nın yanındalar. Allah'ın peygamberi yanlarında yani. Ve salahihim ve salih kimseler olmalarına rağmen bütün bunlarla beraber enhum kalû Musa Musa'ya dediler ki İceallena ilahen Kehz suresinde bu kadar olmuş. İceallena ilahen kemalehum alihen Ne dediler? Onların ilahı gibi bize de bir ilah yap. Mısır'dan çıktılar. Yanlarında Musa var. Allah'ın peygamberi. Mısır'dan çıktılar. Firavun'un elinden kurtuldular. Allah onları değil mi? Allah onları Firavun'un eliyle. Firavun ne yapıyordu? Erkeklerini öldürüyor. Kadınlarını hayatta bırakıyor. Onlara diyordu. Bu şekilde onun elinden kurtulup Mısır'dan çıktılar. Allah'ın büyük mucizelerini gördüler. Firavun'un ve askerlerin denizde boğulduğunu gördüler gözlerinin önünde. Musa ile beraber oradan çıktılar. Ve bu kadar şeye rağmen dediler ki bir, bir topluluk gördüler ilahlarına tapan dediler ki onların ilahi gibi bize de bir ilah yapsam. İşte bu da delil olarak yeterlidir değil? Mi? İnsan yani ilmiyle beraber ile beraber imanı ile beraber ne yapabilir küfür söz? Söyleyebilir. Ve kavlu unas min as-sahabe ve sahabeden bazılarının da şu sözü. Yine buna delildir. Sahabeden bazıları da yine böyle bir söz söylediler. اِجْعَلَنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ ذَاتَ اَنْوَاتِ Ey Resulullah, ey Allah'ın Resulü bize zat-u envat yap dediler. Biliyorsunuz değil mi zat-u envat kıssasını? Bizler diyor sahabe küfürden daha yeni çıkmış iken Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir sefere çıktık, bir gazveye çıktık. Müşriklerin de silahlarını astıkları zatı u envat denilen bir ağaçları vardı. Biz de dedik ya Resulallah onların zat-ı envatı gibi bize de bir zat-ı envat yapsana. Fe halefe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin etti. Yeminle beraber dedi ki Enne hâzâ mithlu kavli beni İsrail icallena ilahen. Onların söyledikleri bu söz aynı. İsrailoğullarının Musa'ya dediği bize de bir ilah yap sözünün aynısıdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yemin etti onları bunu söyleyince. Yemin etti. arkasından Allah'a tekbir et. Allahu Ekber. Dedi ki, İnneha İşte bunlar öncekilerin yollarıdır. Allahu Ekber. İnne has sunen. Kultum vellezî nefsî biyedih. Kema kale benû İsraîle li Musa. İsrail oğullarının Musa'ya söylediği gibi söylediniz. Nefsimi elinde, nefsim elinde tutan Allah'a yemin olsun. Onlar ne dediler? İc'allena ilahen keme lehum Onların ilahı gibi bize de bir ilah yap dediler. Canımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki dedi Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam onların söylediğini aynısını söylediniz. Yani bu söz bak İsrail yollarından sadır oldu gibi bu küfür sözü kimden de sadır oldu? Sahabeden bazılarından da sadır oldu. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın yanındayken şimdi burada önemli bir vakfe yapacağız. Burası önemli. Bunları zikrettikten sonra bunları ortaya koyduktan sonra yani meseleden ibret alınması anlaşılması için yani insan iman ettikten sonra da küfrü kastetmediği halde bile küfür sözü söyleyip kafir olabilir. Biz bu sadette bunu zikrettikten sonra burada bir vakfe yapacağız. Arkasından diyecekler ki mutlaka. Walakin lil müşrikeyne şüphetun. Ancak onların bir itirazları var. Bu Musa kıssası ile alakalı onun kavmi ve sahabe de arasında geçen bu Zatu Enmet kıssası ile alakalı bir şüpheleri var. Diyorlar ki ولا ولكن للمشركين شبهه يدلون بها عند هذه القصه بو قصه söylendiği zaman biz bu kıssayı zikrettiğimiz zaman bu kıssayı ortaya koyup bakın bir kimse mümin olduktan sonra bile iman ettikten sonra bile ağzından çıkan bir kelimeyle kafir olur işte size örneği dedikten sonra şu, şu itirazı ortaya koydular diyorlar ki vahiyen annhum yekulun diyorlar ki inne bani israil lem yekfuru Peki diyorsunuz da İsrailoğulları ic'allena ilahen dedikten sonra bu sözlerle kafir oldular mı? Bu sözlerle küfre girdiler mi? Kafir saydılar mı? Ve kezalikellezine selu'un Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den kendilerine zatü envat yapmasını isteyen o sahabeler bu sözlerinden dolayı kafir oldular mı? Bunu ortaya koyarlar. Kendilerine zat-ı envat yapmasını isteyen o sahabeler kafir oldular mı? Oldular mı? Olmadılar. Sahabeler bu sözde kafir olmadılar. Beni İsrail de bu sözde kafir olmadı. Ama neden olmadı? El antakul. Cevap, bunun cevabı şöyledir. İnne beni İsrail lem yefa'lu Ne yaptılar? Bunu söylediler. Arkasından yanlarında peygamber vardı. Onları bundan men etti ve bu sözden hemen döndüler. Ve bu ameli ne yapmadılar? Yapmadılar, icra etmediler, tatbik etmediler. وَكَذَٓا لِكَ الْلَذ۪ينَ سَأَلُوا النَّب۪ي Sallallahu aleyhi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den kendilerine zat-ı yapmasını isteyenler bunu yaptılar mı? لَمْ يَفْعَلُوا Yapmadılar. Ha, biz size soralım. Eğer yapsalardı. Eğer eğer peygamberleri onlara böyle söyledikten sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları böyle şiddetli bir ifadeyle uyardıktan sonra Yine gitseler bir ağaca zatı envat yapsalardı O ağaca kılıçlarını atsalardı Ne dersiniz ne olacaklardı Bununla kafir olacaklar Zira yaptıkları şey ne Söyledikleri söz ne Söyledikleri söz şunun aynısı Onların ilahı gibi bize de bir ilah yap Öyleyse yaptıkları şey onların ilahı, ilahı gibi bir ilah Öyleyse bu ilah Buna kılıç asmak bunun yanında Teberrük etmek itikafı durmakta Onların bu ilahları taptığı gibi bu ilahlara tapmak Öyle değil mi Öyle olmaz mı bu söze göre? Yani. Siz onların ilahı ilahi gibi bize de bir ilah yap. Sözünün aynısını söylediniz. Sözünün anlamı şu değil mi? Yani onların ilahi gibi bize bir ilah yap. Siz ne dediniz? Onların zat-ı envatı gibi bize bir zat-ı envat yap. Demek ki zat-ı envat nedir? İlah. Bir ilahtır. Onlar kılıçlarını asarak, onunla on, onla, teberrük ederek ne yapıyorlardı bu ilahlarına? İbadet, İbadet ediyorlardı. Öyleyse siz de bir zat-ı envat yapsanız. Ve onların zatü envata yaptıkları bu amelleri işitseniz siz de bu ilaha ibadet etmiş olursunuz. Ve bununla kafir olursunuz. Bu sözün anlamı budur. Yani sahabeler böyle söyleyince kafir mi oldular yani? Diye insanca ce vereceğimiz cevap budur. Hayır olmadılar. Zira onlar bunu söylediler ve hemen ak akabinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları ikaz etti, uyardı ve bundan hemen geri döndüler. Yoksa ve la Hilaf yok ki en bani İsrail İsrail oğulları لو فعلوا ذلك لكفروا. Eğer bunu yapsalardı kafir olmayacaklar mıydı? Olacaklardı. Hem de bu, bu konuda ihtilaf olmaz. Hiç kimse bunun aksini söylemez. Wala Şunda da ihtilaf olmaz. Ennellezine nahahumun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin nehyetti o kimseler لو لم يطيعوه. Eğer ona itaat mesela derdi. Eğer bir zat envat edinselerdi ba'de nehihi nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları nehy etmesinden sonra le keferu bununla ne olurlardı? Kafir olurlardı. Bunda da ihtilaf yok. Bu konuda kimse aksini söylemez. Söyleyemez. Bunu yapmadılar. Ve hâdâ huvel matlûb İşte istenilen budur. İstenilen budur. Eğer onlar biz zat envat kıssasını delil getirdiğimizde veya ben İsrail'in bu sözlerini delil getirdiğimizde İtirad edip hayır siz böyle söylüyorsunuz da onlar bu sözlere kafir mi oldular? Dediklerinde deriz ki evet kafir olmadılar. zira neden? Bu söz ağızlarından çıkar çıkmaz hemen akabinde bundan döndüler. Tembih edildikleri zaman ikaz edildikleri zaman bundan döndüler. İşte bundan dolayı kafir olmadılar. Velakin hâdihil kısata tufiit Önemli bir şey var. Kısaca inşallah bitireceğim. Ancak bu kıssa bu zat envat kıssası ve İsrail o başından geçen bu olay şunu ifade eder. Çok önemli. Enel Müslime, Müslüman, Müslüman olan kimse, belil Alime, hatta alim olan bir kimse, Müslüman olan, hatta alim olan bir kimse, kadi yaqafı enwa'im mina şirki, şirkin bazı çeşitlerine ne yapabilir? Düşebilir. Bu kısa bize bunu gösterir. Müslüman olsa Müslüman bir kimse, hatta alim bile olsa, şirkin bazı çeşitlerine düşebilir la idri onun ne olduğunu bilmeden düştüğü şeyin ne olduğunu şirk olduğunu farkına varmadan bu kısa bunu ifade eder nereden istinbat ettik bunu bakın işte sahabiler müslümanlar mı evet müslümanlar nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydılar sahabeler ve onunla gazve çıkmışlar yani öyle sıradan herhangi bir müslüman da değiller yani bununla beraber bu söyledikleri sözün şirk olduğunun farkına varamayabildiler değil mi şirk olduğunu farkına varmadılar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları ikaz edince edek bu sözün şirk olduğunu anlayamadılar. Demek ki buradan şunu anlamamız lazım. Demek ki bir Müslüman, Müslüman olduktan sonra artık bu adam ilerle ve şirkten beri uzak falan değildir. Şirkin ne olduğunu anlamamış bile olabilir. Şirkin bazı çeşitlerini anlamamış olabilir. Anlamadan şirk işlemeyi isteyebilir iyi niyetlerle. Bunu Müslüman bile yapabilir. Bu kıssa bize bunu ifade eder. Sonra Sonra şunu da ifade eder. Öğrenmek gerekli. Ve sakınmak gerekli. Şirki öğrenmek gerekli. Öğretmek gerekli. Bunu anlatmak gerekli. Bundan bıkmamak gerekli. Zira bundan sakınabilmek için uzak dur. Insanın kendisini muhafaza edebilmek için ilk birinci şart budur. Bunun ne olduğunu öğrenmek lazım. Artık biz icmalen la ilahe illallahı anladık özetle. Özetle şirkin ne olduğunu anladık. Tamam artık biz bundan uzakız. Hayır böyle dememeli. İşte sahabelerin düştüğü gibi insan bazen farkında olmadan şirk söz söylemeyi isteyebilir. Şirk amel yapmayı isteyebilir. Ve hatta bazen bunu güzel de görebilir. O yüzden bu kısa bize neyi ifade ediyor? Şirkin ne olduğunu öğrenmeye, tevhidin ne olduğunu öğrenmeye, öğretmeye ondan sakınmak için insan devamlı olmalı. İnsanın en büyük meşguliyeti bu olmalı. En önemli meşguliyeti bu olmalı. Çünkü kendisi için en önemli mesele bunlar. Tevhid ve şirk. Tevhid kendisi için en önemli şey. Yaratılışının gayesi. Şirk de bu en önemli şeyi ortadan kaldıran en tehlikeli şey. Öyleyse Müslümanın birinci önceliği ne olmalı? Tevhidin ne olduğunu öğrenmek ve şirkin ne olduğunu öğrenmek. Çünkü amel etmek için bilmek lazım. Bunları ifade eder. Ve şunu da ifade eder. en اَنَّ قَوْلَ cahil Cahil kimsenin şu sözünün de ne anlama geldiğini ifade eder. Ma'rifetü el cahil, ma'rifetü en qaul el cahil, et tevhidü, fehimnâhu. Tevhid, o tevhidi anladık biz artık. Tevhidi öğrendik. Cahil kimsenin bu sözünün de ne kadar boş boş bir söz olduğunu anlamış olursun. Bu kısa bunu da ifade eder. Tevhid mi? Ya tevhidi anladık artık. Artık tevhidi öğrendik. Artık bu kadar tevhid dersi yeter yahu. başka onlara girelim. Cahir'in söylediği bu sözde ne kadar büyük, ne kadar yanlış bir söz olduğunda bu ifadedir. Enne hâdâ min ekberil cehl, Zira bu söz cehaletin en büyüğüdür. Nasıl tevhidi anladın hemen? Nasıl hemen şirkinli olduğunu hemen anladığını öğrendin? da devamlı olunması lazım. Bunlar sürekli tekrar edilmesi lazım. İnsan öğrendiği şeyi bile bazen unutabiliyor. Teorik olarak unutmasa bile bu konuyla alakalı gaflete düşebiliyor. Ve mekaidiş şeytan. Bu sözün şeytanın hilelerinden biri olduğu ve en büyük cahilliklerden bir cahillik olduğu da ortaya çıkmış olur. Tevhidi anladın. Artık tevhidi öğrendin. Nereye anladın? Nereye öğrendin? Tevhidin tanımını öğrendin belki. Çeşitlerini, kısımlarını öğrendin. Şirki de böyle öğrendin. Müşriklerin amellerini öğrendin. Bu yeterli mi bundan? Hayır değil. Bunu anlamak, öğrenmek, idrak etmek bunun insanın iliklerine, damarlarına işlemesi için ne olması lazım? Sürekli bunlar müzakere edilmesi lazım. Anlatılması lazım. Meselenin tehlikesinden bahsedilmesi lazım. Nebi sallallahu tevhidi öğrendik. Biz acemiz değil mi? Acem. Arapça bile bilmiyoruz. Tevhidi Arapça olan dinden tevhide, bir iki mecliste nasıl öğreneceğiz? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Arap oğlu Araplara La ilahe illallah kaç sene öğretti? Kaç sene öğretti? 23 13 sene de 13, öğretti. 13 sene boyunca sadece bundan bahsetti. 13 sene sadece tevhidi öğretti. Yanında başka bir şey yok. Hac yok. Zekat yok. Oruç yok. Haramların bile belki birçoğu yok. Hicap yok. Kadınlar açık ha. 13 sene sadece tevhidi öğretti. La ilahe illallahı öğretti. Yani mesele çetin bir meseleydi. Ondan sonra Medine'ye gelince tamam artık tevhidi öğrendik şimdi diğer konulara mı geçelim dedi. Hayır. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem son nefesine kadar son nefesine kadar tevhide anlatmaya öğretmeye devam etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Hristiyanlara Yahudilere lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescid edindiler. Nerede söyledi bunu? Sen. Ölüm döşeğinde. Ölüm. Ölüm döşeğinde. İşte bu söz şilikten sakındırmak değil midir? Tevhide davet etmek değil midir? İşte o yüzden bu tevhid artık tevhidin ne olduğunu anladık sözü. Bu sözün Şeytanın bir hilesi olduğu ve çok büyük bir cahillik olduğu da anlaşılmış olur. O tufidü şunu da ifade eder bu kıssa. Ennel muslimel muctehid gayretli bir Müslüman gerçek gayretli bir Müslüman elledi izâ tekellem bi kelâmil küfrî bir küfür söz söylediği zaman, ağzından bir küfür kelime çıktığı zaman vahû ve la ve bunun küfür olduğunu bilmez bir halde. Bilmeden bir küfür söz söylediği zaman فَنُبِّهَ ala ذَٰلِكَ Bunu söyler söylemez. Ağzından çıkar çıkmaz. Birisi ona tembih ettiği, onu uyardı, ikaz ettiği zaman وَتَابَ min سَاَعَتِهِ O da hemen, hemen o anda ikaz edilmez, edilmez. Bu sözden tövbe eder dönerse ennahu la يَكْفُرُ Bundan dolayı inşallah kafir olmaz. Bu kısa bize bunu da ifade eder. Evet bu kelime küfür sözdü. Küfür bir kelimeydi. Bize şunların ilahı gibi bir ilah yap demek ki küfür sözdü. Ama onlar gerçekten gayretli Müslümanlardı. Ve bu sözün şirk olduğunu bilmeden söylediler. Ve hemen akabinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları uyarınca, tembih edince anında bu sözden döndüler. Aynı bunun gibi bir Müslüman da bilmeden böyle bir küfür söz söyler ve anında tembih edilip dönerse bundan dolayı kafir olmaz. Kema fe'le benu İsrail... وَالَّذ۪ينَ سَأَلُوا رَسُولَ اللّٰهُ sallallahu aleyhi ve sellem. İsrail oğullarının yaptığı gibi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle isteyenlerin, bunu isteyenlerin yaptığı gibi. وَتُف۪يدُ <Sessizlik> اَيْضًا Bu kısa yine şunu da ifade eder. Bakın, şüpheye cevap bitti. Bu kısa ile alakalı fayda. Çünkü bu kısa çok önemli. Bu وَتُف۪يدُ eylan, Şunu da ifade eder. اَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكْفُرُ Bu sözü söyleyen, cahilliğinden dolayı o anda kendisine ikaz edilip hemen döndüğünden dolayı kafir olmasa bile evet evet, cahilce bunu söyledi. Farkında değildi. İkaz edilince bundan döndü. Bundan dolayı kafir olmasa bile فَاِنَّهُ يُغَلَّضُ يُغَل يُغَل يُغَل عَلَيْهِ kelamu تَغْلِيدًا شَد۪يدًا Bu kimseye reddedilirken ona karşı gelinirken çok şiddetli ağır sözlerle inkar edilir. Çünkü yaptığı şey ağzından çıkan sözler çok büyük sözler. O yüzden ne yapalım? Evet bu adam kafir bile olmasa onun aleyhinde çok ağır sözler söylenebilir. Ona çok ağır sözlerle karşı çıkılabilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi. Çok ağır sözlerle karşı çıkıla bilir. Sallallahu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi. Çünkü mesele tehlikeli bir mesele. Evet. Diyelim sen kafir olmadın bu sözden dolayı. Ama şunu bil. Bu mesele önemli bir mesele. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve sen istersen dilersen ya Resulullah. Diğer adama ne dedi? Ejialtani ma Beni Allah Allah Allah'ın yanında ortak mı yapıyorsun? Beni Allah'a denk mi yapıyorsun? Ya halbuki yani öyle bir şey değil yani adam onu kastetmedi. Basit bir söz sanki. Adamın dili yani bu sözün hakiki kendisi dille söylenilmiş. Büyük küfür bile olmayan. Eğer gerçek bir tesviye kastedilmiyorsa, gerçek bir eşitleme kastedilmiyorsa. Büyük küfür bile olmayan lafzî küçük bir şirk. Böyle olduğu halde ne bi sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ona inkar etti? Böyle ağır bir şekilde Beni Allah'a denk mi tutuyorsun Beni Allah'a ortak mı yapıyorsun Allah'ın yanında beni ona bir denk mi sayıyorsun Dedi Öyleyse böyle sözler söyleyen kimselere Eğer onlar diyelim kafir olmasalar bile Şiddetli bir şekilde karşı çıkılabilir Onlara yapılan ikaz tembi, Azarlama şiddetli olabilir Zira mesele Önemli büyük bir mesele Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi Evet Tevhid artık tevhidi anladık sözü, tevhidin ne olduğunu artık öğrendik sözü, şeytanın en büyük hilelerindendir. Ve en büyük cahilliklerden bir tanesidir. Bununla alakalı bir kıssa var. Burada belki söyledim daha önce. Daha önce duydunuz. Aktarılıyor meşhur bir kıssa. Yani imamlar, davet imamları da aktarıyorlar. Şeyhin, müellifin imamın kendisinden. Şeyhin talebeleri ona bir gün demişler ki artık demişler biz, biz bu tevhid meselesini tevhidi artık öğrendik. Artık başka şeylere geçebiliriz. Yani artık tamam bu tevhid, tevhid, tevhid. Bu. Nereye kadar tevhid, tevhid, tevhid, Artık bunu öğrendik. Şeyh de onlara şöyle bir ders vermiş. Ertesi gün gelmiş. Demiş ki filanca yerde işte filanca yerde şöyle bir kabir var. Onun yanında insanlar böyle böyle ameller yapıyorlar. Adamlar demişler ki ya subhanallah falan işte şirk bunlar Allah'ın müstahane falan böyle yani basit itiraz ünlem şeyleriyle bunu böyle inkar etmiş geçiştirmişler. İmam ertesi gün bir daha gelmiş. Başka bir yerde yapılan bir masiyetin aktarmış. Şu, yani şurada şöyle bir şey var. Adam işte bir kadına tecavüz etmiş. Şöyle olmuş böyle olmuş falan. Yani böyle insanların fıtraten tabi olarak reddedeceği bir masiyetten bahsedince talebeler bunu öbüründen daha şiddetli bir şekilde inkar etmişler. Demişler ki o ya nasıl olur subhanallah ne kadar böyle yani. Arkasından imam onlara demiş ki işte böyle. Yani siz tevhidi daha anlamamışsınız. Tevhidi daha öğrenmemişsiniz. Eğer tevhidi gerçekten öğrenmiş olsaydınız ne olurdu? Evet. Bu, bu te, O ihlal edildiği zaman vereceğiniz tepki, ondan daha küçük bir şey yapıldığı zaman vereceğiniz tepkiden daha şiddetli olurdu. Öyleyse sizin teorik olarak gözünüzde en önemli şey hala tevhid olsa bile, teorik olarak. En tehlikeli şey şirk olsa bile teorik olarak. Zihninizde, içinizde, damarlarınızda bu yapılan günah demek ki hala şirkten daha Büyük. Hala şirkten daha tehlikeli. Öyleyse tevhidi öğrendik. Tevhidi artık anladık. Tevhid konularını artık geçelim. Yahu nereye kadar tevhid, tevhid, tevhid? Bu söz şeytanın en büyük hilelerindendir. Tevhid anlatılmaya devam edilmezse, tevhid öğretilmeye devam edilmezse, meclislerde konuşulmaya, müzakere edilmeye devam edilmezse, şirkten sakındırılmaya, şirk anlatılmaya, şirk ile insanlar korkutulmaya devam edilmezse bu unutulur, gider ve insanlar çok kısa bir zamanda aslında belki bir zaman önce bunları teorik olarak öğrenmiş olan insanlar içerisinde bile bu tevhidin zıttına çok büyük muhalefetler ortaya çıkar ve bu yeryüzünde görülen, gözle görülen, müşahede edilen bir şeydir. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etubiylek. Buyurun bir şey soracağım. Buyurun. Bu e, küfürlerin hükmedilen e, topluluklar içerisinde onların uyarıldıklarını Burada bir örneklerle gördük. Ee, bu şeyde sahabedin, sahabenin ve Musa Aleyhisselam'ın kavminin de uyarıldıklarını gördük. Ee, şu şüphe insanın aklına gelirse yani burada Allah ile Resulü ile ayetleriyle alay edenlerin uyarıldıp uyarılmadıklarıyla ilgili böyle bir şey var mı yoksa bu dinin zararı olarak bilinmesi gerekip de. Evet. evet. Bu mesele yani e, cehaletin falan olacağı bir mesele değil. Cahilce insanın farkında olmadan Burada o adamlar yani uyarıldıktan sonra tövbe etseler evet tövbe etseler belki o yaptıkları küfürden tövbe etmiş olmalı. Ama bu sözü söyledikleri an yani kafir oldular. İçlerinde küfürden dolayı değil belki. Bu çok önemli. Çünkü alay etmek, hafife almak, istihza etmek bu yani mümin kafir, fasık facir herkesin ikrar edeceği, kabul edeceği bir meseledir. Mukaddesatın, mukaddesat buraya alet edilmez. Değil mi? Yani kutsal kutsal şeyin, kutsal olanın, mukaddes olanın Yüce olanın, yüceliğinin en büyük göstergesi onun basit şeylere böyle oyuna, eğlenceye, mizaha arayet edilmeyecektir. Bu konuda herkes bilgi sahibidir. Bundan dolayı onlar bu sözleriyle kafir oldular. Ama şöyle olabilir mesela. Şöyle mümin bir kimse gerçekten farkında olmadan, mümin bir kimse gayretli mümin bir kimse farkında olmadan bu sözünün belki Allah'la, Resulullah'la dinle, mukaddesatla alay etmek anlamına geldiğini bilmeden belki bir mecliste bir fıkra Anlatırken biz onu durdurduğumuz, tembih ettiğimiz zaman bununla kafir olmayabilir. Burada da bu geçerli olabilir. Ama aleni açık bir alay etme, açıkça dalga geçme, onları küçük düşürme. Bu konular hiç yani böyle şüphenin, itirazın, cehaletin şunun bunun kabul edilmeyecek yani. Herkes bilir bunu.